Gönül Sadası'ndan hepinize hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bugün misafirimiz Doktor Hikmet Yavuz Katipoğlu ile bugün programımıza başlıyoruz Hocam günler gelip geçmekteler kuşlar gibi uçmaktalar Uçmak, demiş evet. <gülüyor> Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri Bir telaş toplumu içinde yaşıyoruz oradan oraya koşturuyoruz Kafamızda bin tilki dolaşıyor. Bazen ibadetler sırasında bile o tilkiler gelip bizi rahatsız ediyor. Zamanı yavaşlatma, zamanı genişletme, derinleştirme ameliyesi olan ibadetlerimize dahi günlük hayatın dertleri sokulabiliyor. Sabah gelirken e, sohbet ediyorduk. E, Aziz Mahmut Hazretleri, Hazreti Üftade'ye gittiği zaman... ...ona demiş ki dünya kokuyorsun. Bu bana çok güzel, şiirsel bir ifade geldi. Dünya kokmak. Evet. Ee, hayatlarımızda, pek çok işlerimizde... E, ...öte alemin bilinciyle, e, uyanıklığıyla değil de... ...bu dünyaya gömülmüş olmanın verdiği bir sarhoşlukla, bir esiklikle yaşıyoruz... Ve zamanı bereketli kılamıyoruz. Zamanı pek bereketli kullanamıyoruz sanki. Ee, i̇sterseniz bu konudan başlayalım. Sonra biraz sabır konuşalım. Sabır ne demektir? Ee, i̇ç dünyamızda nasıl bir yer tutmalıdır? Siz zamanı bereketli Hı -hı. kullanabiliyor musunuz? Oradan başlayalım. Bu çok zor bir soru yani. Evet desem bir türlü, hayır desem <gülüyor> bir türlü. Şöyle söyleyeyim. Yani ben yaş itibariyle... Ee, Osmanlı zaman kullanımının e, geçerli olduğu bir aile muhitinde büyüdüm. Yani o, onu, onu öyle söyleyebilirim. Ve Osmanlı hayat tarzının öyle veya böyle tamamili olmasa bile ağırlıklı olarak geçerli olduğu bir sosyal kesim Fatih vesaire bu muhitlerde büyüdüm. Kırklı yılların sonu hatırladığım 50'ler ve 60'lar. Tabii içinde yaşarken gerek ailede gerek sosyal çevredeki atmosferi, şartları, hayatın akışını çok fark etmiyorsunuz. Zaten insan böyle bir mahluk. İzafidir insanın bilgisi ve duyguları. O elden gittiği zaman hissediyorsunuz onu. Ee, genel manada söyleyeyim. Dünyayla bütünleştikçe yani... E, ...buradaki dünya... hani e, ...dünya ukba... ...ikileminden karşımıza Hı -hı. çıkan dünya... ...yani batı dünyasıyla... ...hayatı tanımlayan... ...motive eden, domine eden... ...bakın kelimeler bile Frankçe... ...hayatı tanımlayan... ...yönlendiren... ...ve düzenleyen... E, ...moderniteyle... E, ...temas ettikçe... ...Türkiye, şehir... ...İstanbul, Fatih... ...ve ailemiz... E, hayatın peşinden koşmak mecburiyetinde kaldık Çünkü hayatı biz yönlendirmiyoruz Batı modernitesi yönlendiriyor Ve bu yönlendirme de Tamamen tüketim üzerine kurulu bir yönlendirme Hatta şimdi artık e, Küreselleşmede Biraz da şeyden den vuralım Frankçe'den Bu e, Bauman'ın kitabından e, Alıntı Sadece satın alma zevki ...tüketmeye vakit yok, sadece satın alacaksınız. Hocam çok enteresan bir şey. Bir hanımefendi yıllar önce bir şirkette yönetici bana şöyle demişti. Evim giyilmemiş kazaklarla dolu. Evet. Çünkü çok sıkıntılı bir işte çalışıyor, çok yüksek performans beklenen bir işte çalışıyor... ...bilişim sektörüyle ilgili hanımefendi... Rahatlamanın tek yolu benim için alışveriş yapmak. Evet. Fakat gidiyorum o kadar çok şey alıyorum ki hiçbirini giymeye vakit olmuyor evet, demişti. Evet, evet. Evet. O an zaten e, çok enteresan bir şey bu bize mal satmakla görevli ikna uzmanları fark etmişler. Bir şeyi almanın düşüncesi e, onu zihnimizde çevirmenin e, zevki e, onu almaktan daha kıymetliymiş. Evet evet. ...gidiyorsunuz, alıyorsunuz o anda o zevk bitiyor, ve haz bitiyor. Bitiyor, Sonra bir başkasını alıyorsunuz. Bu işte yani Amerikan kapitalizminin getirdiği bir yeni tarzı ...ve tabii buna da para yetmiyor. Bu arada aklıma geldi, hem de rahmete vesile olur. Ee, i̇nsanlar bu ismi duysunlar. Belkoz'da Şakir abi bizim. Hı -hı. Çok mühim Allah bir şahsiyet rahmet Allah rahmet eylesin. Şakir Turan, Allah hakkı yürüdü. O diyor ki filan zat... Kazanmadığı maaşı sarf eder. Ya Şakir abi nasıl oluyor? Bu işte bahsettiğiniz türden. Kazanmadığı parayı sarf eden bir hazretten bahsediyor. Oysa ona da rahmet etsin. İkisi de göçtüler. Bu çok tipik bir yaklaşımdır. Şimdi bu tabii zaman içinde böyle oluyor. Sonra elimizden o rahat yaşanan vakitler, yani vaktin hakkını vererek sabah vaktinin, öğle vaktinin, ...ikindi vaktinin... ...akşam vaktinin hakkını vererek... ...geçen zamanlar... ...elimizden kaydı... ...biz şimdi onların hasretiyle... ...biraz da onlara erişebilmenin gayretiyle yaşıyoruz... ...buna da şükür diyoruz... ...çünkü... ...öyle yaşayan insanlar görüyorum ki ben... ...hala bakıyorum etrafa... ...artık belki bakmamam da lazım ama... ...o tecessüs... ...yani bize biraz baktırtıyor... ...ya Rabbi diyorum... ...Allah muhafaza biz bu hale düşmeyelim çocuklarımıza düşmesin, torunlarımıza düşmesin, neslemizden gelecek olanlarda düşmesin diyorum. bizi muhafaza buyur bu bu haletten çünkü başkasının kurguladığı ve tamamen sizi istismar üzerine kurguladığı bir hayatı size isteyerek yaşattırıyor. ödünç hayatlar. ne kadar güzel ödünç bir tabir. hayatlar. Hayatınızı ipotek ediyorsunuz vaktinizi, bütün duygusallığınızı. para dami ama paranın ötesinde Gönlünüzü hiç aktif hale getiremiyorsunuz. Bütün o beşeri ve fizyolojik vasıflarınızı ipotek ettiğiniz ruh dirilemiyor bir türlü. Evet. İstiyor, istiyor ve tüketmeden sadece de alarak bitiyor. Ve bütün enformasyon kanalları bunun üzerine çalışıyor ve lafı güzel. Ben yıllar evvel bir konferansta sormuştum yani. ...bu cep telefonuyla eriştiğiniz... ...informasyonun hı hı. ne kadarı... ...çöp, ne kadarı size... ...faydalı bir bilgi... Ee, ...insanlar... ...baktılar, yüzde doksan sekizde... bunun yani hı. çöp... ...dedikodu ile boş e, ...insanlar... ...hocam şimdi bu teknolojiler... E, ...insanların dikkatini celbetmek... ...üzere tasarlanıyorlar... ...bu... Evet. E, yani yakın zamanda bununla ilgili bir kitap çıkardığımız için epey bir tetkik etme imkanım olmuştu. Ee, yani bir videoyu seyrettiğiniz zaman hemen yanda bir video daha başlıyor. Dikkatinizi orada tutuyor. Çünkü bütün maksat size biraz daha mal satmak. Evet. Yani sonuçta bir söz var. Eğer size bir hizmet bedava sunuluyorsa satılan şey sizin dikkatinizdir diye. Yani Hı -hı. siz satılıksınız aslında tabii, orada. Tabii. Size evet o internet hizmeti bedava veriliyor gibi görünüyor ama sizin dikkatinizi celbediyor ve sizin dikkatinizi başkalarına satıyor. Başka satıcılara satıyor. Ve bu meyanda hepimiz... Ve biçimlendiriyor. Bizi biçimlendiriyor tabii. Ve siz de ondan sonraki bütün eylemlerinizde, düşüncenizde ve duygunuzda o istikamette akıyorsunuz. Tabii. Tabii. Forma ediyor sizi yani kendi istikametinde. Ben Mehmet Akif'ten bir birkaç dize sizin gibi dimağım kuvvetli değil o yüzden biraz yazılı metinden kendinize, okuyacağım. Kendimize bülten etmeyin. Estağfurullah yok. Maşallah sizin Bilge Bilge Hekim efendim yani. Ediyor. Estağfurullah hocam sizin yanınızda Estağfurullah, bizim. Estağfurullah lütfen. Ee, hani güneşin yanında ay gibi ziyamız söner. <gülüyor> Estağfurullah. Ee, yok, e, yani keşke böyle ezberden e, binlerce beyt okuyabilecek o, bir o e, şey işte, olsaydı. O yetişme çağı evet. öyle yani. Biz de evet, öyle, evet. öyle bir çağda evet. yetiştik. Biz Tabii. onu yapmak mecburiyetindeydik. Biz biraz elektronik bir kuşakız evet, hocam. Evet. Elektronik kuşak olunca e, elimizde cep telefonları efendim e, laptoplar şunlar bunlar. Evet. E, dolayısıyla hatırlama çok ihtiyaç duymuyoruz. Evet. Protez <gülüyor> hafızalarımız var yanımızda. E, hemen merak ettim. <gülüyor> pıt pıt bakı bakı veriyoruz. Siz elektroniğin çok cari olmadığı evet. bir çağda evet. e, zihninize, dimağınıza, ruhunuza pek çok güzel söz alarak büyümüşsünüz. O da büyük bir avantaj bence. Mehmet Akif merhum şöyle diyor. Sure'i asr'ı şöyle tarif ediyor veya tefsir ediyor. Halikin namütenahi adı var. En başı hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram ayrılalım derlerken mutlaka sure'i vel asr'ı okurmuş. Bu neden? Çünkü meknun o büyük surede esrarı felah Başta imanı hakiki geliyor, sonra salah, sonra hak, sonra sebat, işte kuzum insanlık, dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık. Evet. Söz sizin hocam. Evet. İman eden illerle zina aminü ve amilü salih amel işleyen ve, ve bir net tavsiye eden, sabrı hakkı, hakkı ve sabrı tavsiye eden, iman eden, ...salih amel işleyen... ...birbirine hakkı ve sabrı... ...tavsiye eden. Evet. Bu Üzerine çok söz söylenecek... ...gibi değil. Gibi değil. Zaten yani. çok sarih. Yani biraz... E, ...takatimizin erişmediği... ...şeyin, o an... ...değiştiremeyeceğimiz şeyin... ...vaktini beklememiz gerektiğini... E, ...bilmemiz lazım. Tabii. Sabır için kimileri bekleme sanatı derler vakti merhun diyorlar rehin edilmiş vakit o vakit Hı -hı. gelmeden o Hı -hı. kapı açılmıyor Evet. Her, her, her muradın bir vakti vakti merhunu var diyor yani sabret gönül evet. her muradın bir vakti merhunu var sabret gönül diyor şair yani bekle ee, öyle Hı -hı. Yani o, bir mayalanma süreci evet gibi. ve o yani o ilahi bir takdir o böyle oldu o bakımdan ya sabur beklemek mecbur etti. Ama yani tabii ki biz beşeriz zaman zaman acele ediyoruz. Acül bir tarzımız <gülüyor> da var ama o sabır bir büyük ruhi enerji. Onu da yine <gülüyor> Cenab-ı aleminden istimdat ediyoruz. Aman ya Rabbi diyoruz yani. Hadise böyle. Çünkü şey bitmiyor. Yani zaten bitmez de dünyada yaşadığımız zaman... Problemler bitmez, meseleler bitmez. Onlar denizin üzerindeki dalgalar gibidir. Ama altta büyük ve engin bir mavilik var. En altta da kumsal üzerinde inciler. Ee, i̇şte biz bazen çıkıyoruz, bazen batıyoruz. Bunu e, bizim büyüklerimiz kabz ve bast halleri diye Tabii. anlatırlardı. Daralma ve genişleme, genişleme. halleri yani. Böyle bazı insanları görürsünüz görüyor idik şimdi hatıralarıyla yaşıyoruz artık zaman zaman da manada görüyoruz onları onlar bize hala yaşama sevinci veriyorlar bazen de işte mesela bu sabah buraya gelirken olduğu gibi bir ilahiyle gönlümüz açılıyor bir yere değdiğini hissediyorum kalbimin sonra o bitiyor zaten bitmesi de normal hep değerse yakar. ...böyle bir hadise... ...arada bir şöyle bir dokunup geçme, evet, ...canlandırmalı... Canlandır. ...elektro şok sizin, Evet ...sizin var evet. diyeyim o hekimler yapıyorlar evet. onu... ...falan böyle işte... ...çok şükür... ...elhamdülillah... ...hayatımın her çağında çok güzel... ...insanlarla Cenab-ı Alemin... ...beni karşılaştırdı... ...hem aile muhitinde... ...hem ak akraba muhitinde... ...hem de eş dost muhitinde... Ee, Hocam şöyle bir söz Bir de var hatıralarla efendim. da yaşıyoruz biz efendim yani Hatıra biriktirmek de önemli O da çok önemli bir şey ee, Geçen gün bir film seyrettim TRT2'de ee, Hala Alice diye ee, Hala Alice bir lingüistik profesörünün 50 yaşında Alzheimer hastalığına yakalanmasının hikayesi hmm. ee, Hanımefendi çok başarılı bir profesör Kolumbiya'da herkesin parmakla gösterdiği bir kişi birdenbire kelimeleri hatırlamamaya başlıyor filan. Onun o süreçte yaşadıkları ve insanı insan yapan hadisenin biraz da hatıraları olduğunu anlıyoruz. Tabii. Yani öyle. siz hatıralar giderse ve sizin için artık önemli insanların da kim olduğunu tanıyamaz hale gelirseniz kimliğiniz kaybolur Kaybolmuş oluyor değil mi? O yüzden hatıralarımıza yaşamak önemli. Hocam, Nurettin Topçu merhumun Var e, Olmak adlı kitabında bir sözü var. Diyor ki, tırmanacağın yer hem senden çok uzak hem de sendedir. Oraya gitmek için çile çekmek, yaş akıtmak da yetmiyor. Bekle ki büyük kapı kendiliğinden açılsın ama toprağa konan ölü gibi sabretme sakın. Toprağa süzülen su gibi sabret. Ne kadar güzel Hoca şair zaten. Esasında. Şair. Hoca şair. Evet, evet, evet. Mensur şiir yazıyor. Çok güzel. Evet. O esasında isteseydi manzum şiir de yazardı ama yazmadı yani. Evet. Belki yazma dediler bilemiyoruz ama şair adam yani hoca sanatkar adam yani. Sanatkar. Sanatkar adam. Çok o varlığın e, büyük meselelerini o kadar güzel ifade evet. ediyor ki. Evet hoca sanatkar adam. yani şiir gibi. Evet tevekkül hakkında ne diyeceksiniz hocam? Tevekkül benim büyük ve emin limanım. Ben biliyorsunuz hı hı. hala amatör denizciyim. Çok hoşuma gidiyor. E, tabiatla dost olmaya çalışıyorum. E, mesela sabahleyin e, hava nasıl? Poseidon var bizim Ege'de. Hı hı. Falan bakıyoruz. Hı hı. Diyoruz ki bugün müsait değil. Eyvallah. Bugün limandayız. Bakıyoruz saat ikiye doğru esmeye başlayacak... E, dört boforu filan bulursa çıkmayalım diyoruz. Hı hı. İkiye kadar biz işimizi halleder döner gideriz. Bu liman yani bu hep şeyi hatırlıyorum ne de alamı fikre bir mersa olan bu Mahi Deniz diyor Haşim o beldeşi mersa hı. liman. Tevekkül bizim limanımız elhamdülillah. Hem e, her rüzgara kapalı bir liman. O limana giriş çok kolay değil. E, biraz e, liman girişini gösteren iskele sancak fenerleri var. ...kayalıklar var... ...dikkat etmek lazım... ...ama o limana girerseniz... ...çok rahat ediyorsunuz yani... Eyvallah. ...tevekkül böyle bir liman... Eyvallah. Şey yapıyorsunuz... Hı -hı. ...diyorsunuz ki benim bir sahibim var... ...çocuklarımın da sahibi var... ...hanımın da sahibi var... ...herkesin sahibi var... ...o düşünür... ...ben ona aman yarabbi diyorum... ...ve kabıma çekilip... cübbemi sarınıp... ...kendime göre bir şeye dalıyorum... Dışarıdan çok ok atıyorlar, efendim, taş atıyorlar, söz atıyorlar. Onlara kadar bir kalkan şilt var ya şimdi hani şilt, wind shield diyorlar arabanın öndekini çamına koruyucu kalkan. Diyorum yarabbi sen korusun beni. Ya, <gülüyor> ya hafiz. Böyle bakalım. Niyet, hayır, akıbet. akıbet. hayır. O niyeti de yaptıran o. Önüne geçen o bakımdan. Tevekkül büyük bir liman. Ya ne olacak diyorlar. Eh, bizim söz, eskiden işittiğimiz ellen gelen düğün bayram. Gelecekse gelir. Biz tedbirimizi alıyoruz. Aklımızın erdiği kadar, gücümüzün yettiği kadar, paramızın olduğu kadar bu da ciddi bir şey. Şimdi deprem hadisesi Türkiye'de konuşuluyor. Ben de meslek olarak tekrar bir okumaya başladım. Evet. Genç meslektaşlarla görüşüyorum. Hı hı. Bir realitesi bu. Gelirse de gelir yani kimseyi de korkutma hakkımız yok O ev Allah diyoruz Ondan sonra işte o limanda okuyup üfleyip yatıyoruz o Olay bu yani Zaman zaman endişeye düşmüyor mu kalp? Tabii ki düşüyor biz beşeriz Hiç öyle fazla ben mütevekkilim şuyum buyum plan demeye de gerek yok O zaman da aman yarabbim demeye çalışıyoruz bu vakte kadar böyle geldik. Bakın, ee, i̇şte insanlar da görüyorlar, bu adam ne kadar rahat diyorlar. Diyorum <gülüyor> rahatım hakikaten yani. Ama zaman zaman içimde fırtınalarda esiyor. Bu da bir realite. Onu da herkese söylemiyorum. Burada ifşa ettik galiba şimdi yani. <gülüyor> <gülüyor> böyle geçiyoruz çok şükür. Tevekkül büyük bir liman, emin bir liman. Cenab-Allah inşallah onu bütün e, Müslümanlara önce, e, sonra bütün insanlara yani unutmasınlar bir Rableri var evet, hepsini eyvallah. o yarattı Rahman ismiyle hepsinin himayesi himay ediyor, yediriyor içiriyor. Suri İbrahim'i hep hatırlıyorum hı hı. beni yediren odur diyor yani şimdi bu çok mühim bir fonksiyon yani hı. İçiren de odur diyor İçemiyorsunuz ya. veya içirtmiyorlar sonra diyor ki hasta olduğum zaman ben mariz olduğum zaman bana şifa veren de odur Şimdi Cenab-Allah İbrahim'in lisanından anlatıyor insanların neye ihtiyacı var ve ben onlara nasıl yaklaşıyorum. Sonra diyor ki dördüncüsü umarım ki umarım ki yarın hesap gününde beni yarlılayacak olan da odur. Yediren odur, içiren odur, yaşadığım hayat bu. Hasta olduğum zaman şifa veren odur. Sonra öbür tarafı bilmiyoruz. İbrahim Peygamber Hanif dinin müessesi diyor ki umarım ki diyor yani öyle niyaz ediyor şimdi dolayısıyla bunu bilirsek eğer yorgana çekip yatıyoruz abi ne yapacak bir şey yapacak bir şey yok yani tedbirimizi aldık neye göre aldık kendi imkanımıza vissatimize görgümüze ve ilhamımıza göre aldık sonra ama yarabbim diyoruz sabır ve tevekkül böyle bir hadise mühim bir liman yani e, sabır dediğimiz zaman sanki doğru söz ve doğru eylemi doğru zamanda e, yapmak gibi bir şey anlıyorum ben. E doğru. Biraz ama... içimizde e, bazı şeyleri bekletmek ama bunu pasif bir süreç olarak değil aktif bir süreç olarak yaşamak. Yani aynı anda kendimizi yetiştirmek. Tabii. Kendimizi yeni bir zamana hazırlamak. Tabii, tabii. Ee, Ama o zaman ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Bilmiyoruz tabii. Bilmiyoruz. Ama her daim hı hı. iyi kötü her şart altında yani istikbaile ait bir e, projemiz var, bir e, iz düşümümüz var, bir projeksiyonumuz var. Ama o zaman ne zaman gelecek? Hadi buyurun dedikleri an işte biz buradayız hı. diyebilmeliyiz. Sabır biraz da böyle bazen de gelmeyebilir. Yapacak, yapacak bir, bir şey yok Tabii. yani gelmeye de bilir bazen yani evet. o zaman. Yahut gelir de biz fark etmeyiz. Biz başka bir şey düşünüyoruzdur. Hı. Onun için bunu yine Uğur şöyle diyelim Uğur Derman abimizden ele geçmezse sevdiğimiz çare ne? Eldekini sevmeliyiz. <gülüyor> <Çok> güzel. Gayet <gülüyor> güzel. Ele geçmezse sevdiğimiz çare ne? Eldekini evet. sevmeliyiz. Bize o anda verilen her neyse sevmeliyiz. Atavullah İskender'in de buna benzer bir sözü var diyor ki, sana senle verilmeyenin, senden esirgenenin, senin hayrına olduğunu fark ettiğin an, hayrın kapıları sana açılır. İşte bu kadar. Mealen. Sabır da böyle bir şey işte. Bunun, bunun evet. içinde hepsi, hepsi var mı? Hepsi mündem iç, içkin diyorlar şimdi yeni tabirle. Evet. İççe geçmiş vaziyette. Yani ben şöyle bakıyorum hadiseye. ...biz burada bir imtihan dünyasındayız... ...bu hayat böyle bir şey, çok kıymetli bu hayat... ...ahiretin tarlası... ...burada ne kim ne biçiyorsak... ...ve her an, her an verilen her nefes bir imkan... ...huş derdem demiş eskiler hocam... ...nefes ayıklığı... ...aldığın evet. her nefesin... ...verdiğin her nefesin farkında evet. olmak... ...bana çok manidar geliyor çünkü... E, ...ömür de iki nefes arasında... Evet. Evet. ...doğarken aldığımız nefes... Ölürken verdiğimiz evet. nefes... ...mikro ömürler yaşıyoruz... ...sayısız evet. mikro ömür... Evet. ...yani her nefes bir dursa... Bitti. ...bitti... ...canlılığın kaynağı nefes... Evet. Ve, sayılı. Ve, sayılı. ...ve sayılı... ...işte ben böyle... E, ...ıvır zıvır konuşurken... ...rahametli valide... oğlum derdi nefes sayılıyım... ...kaç yaşındayım, on üç, on dört, on beş... ...öyle yaşlar oluyor bazen, insanda filan... ...ondan sonra... Ben şimdi dinliyorum tabii. Derdi ki bu boşak diye söyleme. E ne yapayım? Efendimiz'e salatu selam getir. Hmm. Nefes sayılı. Şimdi bu bir, bir hanım bu yani işte. Dünya tasavvuru ne kadar farklı işte. Ne kadar tasavvur değil ne kadar farklı değil mi? Efendim, boş şeyler e, hep oraya dönük. Yani boş şeyler vakit geçirmiyor. Geçirme ya. evet yani. İstikamet orası. Efendimiz'e salatu selam getir evet. Boş, boş lakırdıyı söyleme diyordu yani. Ya sus diye hayır konuş gibi bir şey yani. Ve size çok somut bir şey söylüyor. Efendimiz'e salatu selam getir. Vefa lisesine gidiyorum. İşte orta mektep, orta son lise bir lise 2, o yaşlar. Efendimiz'e salatu selam getir. Bir anne imajı var. Çok kuvvetli bir imaj. Ve size bir şey söylüyor yani. Böyle e, bakalım. böyle bir böyle. Anneniz, anneniz sizin hayatınızda çok... Yoğunluklu bir biçimde yer alıyor. Evet. Ee, evet. Onun hayatında da öte dünya şuuru evet. çok yoğunluklu bir şekilde evet. alıyor. Evet. Dolayısıyla o hissi size geçiriyor. Evet. Günümüzde e... çok az konuşurdu. Evet. İşte. Çok çok fakat her cümlesi vurucu. Hı -hı. Yani kalbe o ok katıyor i̇şte adeta. Arif ne, ne yaptığında abi, ben tabii. çok bil, bilerek yaptığını zannetmiyorum. Yani öyle yetişmiş. Öyle yetişmiş. Mesela şimdi bakıyorum... ...yani... E, ...peder sıkılır... ...hucum sıkılma... ...babam dinliyor şimdi... ...gün doğmadan neler doğar... <gülüyor> evet. ...şimdi geçen gün bir... E, y, ...sanal dünyada... ...bir video dolaşıyor... ...bir genç kamerayı kendine çevirmiş... E, ...bilgisayarda... ...kendini kayda alıyor... ...gitarını da almış eline... Evet. Git, ...kaydediyor işte gitarıyla... ...şeyler çalıyor... Arkada e, anne veya babaanne geçiyor. Oğlum boş işlerle uğraşma, oğlum namaz kıl, oğlum namaz kıl. Battı <gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> <Patayı> kapatıyor çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani böyle bir e, farklı bir e, yönelim e, aslında. Belki günümüzde kaybettiğimiz hassasiyetlerden bir tanesi. Öte dünyayı çok nazarı dikkate Alarak yaşamıyor evet, evet. Şimdi bak mesela ben bu sözlere Çok dikkat ediyorum Hı -hı. Merhaba efendim sözün canından Bahsederdi Hı -hı. Efendim nasıl oluyor bu sözün canı Siz yaparsanız Sözünüzün canı olur derdi Aksa halde o beyne şefeteğin Tabiri odur aynen İki dudak arasından çıkan cansız kelamdır Hı -hı. O sestir derdi Sözün ruhu ve canı vardır Ne Nasıl olacağın siz yaparsanız olur Büyük anne namazı kılıyorsa İhlas ile Gönlünü vererek O sözün tesiri olur Çok söylemek mühim değil hı hı. Yerinde az ve öz söyleyeceksiniz Siz yaptığınız zaman Çünkü insanların iyiliğe ve güzelliğe ihtiyacı var Meyli var Ama başka yerde arıyorlar onu yani siz o kapıyı ona açarsanız gene Allah'ın lütfu keremiyle o söylüyor şimdi niye ben anlatıyorum Balde 73 senesinde bu dünyadan ayrıldı 66 yaşındayken <gülüyor> aradan geçti 40, 40 kısır sene niye sözünün canı var Tabii. hatırlanıyor hala Eyvah. salatu selam getir diyor yani Eyvah. mesela bana derdi ki evladım iyi insanlarla ahbab ol niye anne kişi refikinden azar Bunlar eski sözle Kişi refikinden azar. İyi insanlarla ahbab ol. E Birçok arkadaşımız oluyor mekteplerde şurada burada. Üniversitede daha sonra aslanlık yıllarımda. Kişi refikinden azar. İyi insanlarla, müstakim insanlarla. Dostluk kur. Öbürlerinin yanına gitme fazla filan derdi yani. Kontrol böyle. Gidip mektepte kontrol edecek hali yok kadının. Ama sözünün canı var niye? Çünkü kendisi de öyle yapıyor böyle bir kalpten söylenen, ihlasla söylenen evet, evet. bir söz nesiller boyunca yankılanmaya devam evet. ediyor belki o da kendisinden bir iki nesil evvelden intikal etmiş bir söz hiç, hiç şüphe etmeyin ondan hiç bir etmeyin. ben sonra biraz bu işlere merak ettim plan. hepsi geliyor bir hadisa dayanıyor Hı -hı. Kemal Beyciğim Efendimizin bir muhteşem beyanına dayanıyor hepsi ya bir ayet e, meali ya bir hadise şerif yani ve ondan ala meratibim ulular eliyle bize kadar geliyor böyle geliyor benim anladığım gördüğüm bu Cenab-ı Rabbil Alemin hak sözü bizim dışımızdaki insanlara da söyletiyor sadece bize münhasır bir şey değil söyletiyor niye evet. çünkü o da o insan da onun kulu hocam eee ...Kadim Felsefe diye bir kitabı var... ...Aldo Huxley'in... ...Perennial Philosophy... ...orada... ...çok dünyanın çok değişik manevi... geleneklerinden ...gelen insanların sözlerini bir araya getiriyor... ...değişik başlıklar altında... Evet. ...doğa, çile, kader... filan. ...çok enteresan bir kitaptır... Ee, ...orada mesela Mevlana'nın... ...bir sözüyle... ...bir Hint bilgesinin veya bir batılı bilgenin... ...sözünün nasıl... ...aynı... ...okyanusa akan ırmaklar gibi... ...bir yerde buluştuğunu tabii, görürsünüz. Tabii, tabii. Üçü de aşağı yukarı... ...aynı şeyi söylemiştir. Tabii. Benzer... işlerle söylemişlerdir. Evet. Birbirlerinden belki haberleri yoktur. Evet. Ama... E, ...Cenab-ı Hak'la... ...belki birebir... E, ...konuşarak, birebir temas halinde... Evet. ...vecd halinde... Evet. E, ...söylenmiş... E, ...dudaklardan dökülmüş sözler. Evet. Aynı meramı ifade ediyor. Evet. E, şaşırırsınız yani insanlığın böyle bir ortak bilgelik havzası da var tabi e, bilgi tek bir noktadan çıkıyor tabi e, elbette e, buyurun Hikmet Bey e, bilgi tek bir noktadan çıktığı için vicdan sahibi birçok kişi çağının meşrebinin e, gereğince benzer şeyleri söylüyordur e, diye düşünüyorum dolayısıyla birbirlerinden çok farklı zamanlarda yaşamış e, birbirleriyle irtibat şansı olmayan kişilerde ...hikmete uygun, hakikate uygun... ...çok benzer şeyleri söylemişlerdir... ...bu da gerçekten bilginin... ...tekliğinden aşağı inerek... ...işte ilim bir nokta edici aylar... ...onu çoğalttı gibi... Yani ...buradaki cehalet... ...detaylandırdığı anlamında... ...diye yorumlayabiliriz... ...bu da hakkın varlığı ve birliğine... ...bir işarettir aynı zamanda... Yunus ne diyor... ...alimsin alim doğrudur yolum diyor... Ağzımda dilim hu demek ister diyor yani Şimdi yine bir Allah dostundan fakir işitmiştim Evladım ya yani ahirette öyle insanlar göreceğiz ki ya bunlar Müslüman mı gibi? Biz hiç bunu böyle bilmezdik Bunu böyle göreceğiz Ama şunu da göreceğiz Ya biz bunu Müslüm bilirdik Meğer değilmiş Onu da göreceğiz Şimdi bu iş aklın ötesinde bir hadise Nerede ne var çünkü öyle insan var ki ben iyi kötü biraz da şahit oldum adam imanını açıklayamıyor. Çünkü bu bulunduğu muhit ona müsait değil ve orada yaşıyor adam yani o, o şekilde ona takdir öyle gelmiş ve onu o şekilde orada öyle götürüyor. Ee, ama o adam yani her an çilede olan bir insan onun için yani Türkiye'de yaşayan Müslümanlar bu memleketin kıymetini bilmek mecburiyetindeler çünkü elhamdülillah yani ama öyle adamlar var ki garpta yaşadığı muhit itibariyle oradan ayrılması mümkün değil şartlar geçim vesaire ama itikadi olarak kendini deşifre ettiği anda müthiş bir baskı altında kalacak onu üstlenemiyor ama bir manada da kalp dönmüş evet. bir yere bağlanmış evet. böyle bir baskı altında bir ömür geçiriyor o da bir çile yaçacak evet. o bakımdan yani biz bilemiyoruz ee, biz bütün insanlara yine bize öğretilen Bilmiyorum. iki kısım olarak bakmaktayız ümmeti davet ümmeti icabet ne güzel biz Sizin icabet gibi. etmişiz diyoruz öyle diyoruz vazifene bu icabet edenlerin diğerlerini davet etmesi güzel güzel kelamla güzel sözle davet etmesi Tabii. bu Tabii. Öğüt, ilahi yani öüt böyle hı. korkutmayınız ilahi öüt böyle güzel kelimelerle ve güzel aksiyonla. güzel aksiyonla güzel aksiyonla kaçon bey evet. bu örneklik teşkil ediyor ki oğlum sizin sözünüze bakmazlar halinize bakarlar dervişan oturuyorlar evladım sizin halinize bakarlar yabancılar geliyor efendim muhite bakıyorlar zaten sözünüzü anlamazlar onlar yabancı ama halinizi anlarlar niye anlarlar efendi baba İnsan onlarda bakar ve anlar halinizden Siz evet. biraz evvel biz yüz okuruz diyordunuz ya, hani meslek icabı. Evet. Bütün insanlarda. Tabii siz bu işin e, mütahasssıssınız eyvallah. Evet. Ama bütün insanlar da o hasta var. Gözler gidiyor. Kalbin aynasıdır şair. Nisnini şeyden anlıyor, bakıştan anlıyor. Gazut bakıyor bu diyor, bu yumuşak bakıyor diyor, merhametli bakıyor diyor yani. ...ve çok, çok da saf insanlardır... ...çünkü merhamete teşnedirler... ...yaşadıkları modernist hayat... ...batı dünyasında merhametsiz bir hayattır... ...aldım verdim... Ee, aritmetik. ...aritmetik... ...şu kadar aldım şu kadar Aynen verdim... ...aynen öyle... ...zimmet matlum... Hmm. ...verdim almadım... ...böyle bir şey yok... ...şaşırıyorlardı yani... <gülüyor> ...neyse... <Burada gülüyor> Şimdi, geçelim. ...bir e, hatıramı da, e, daha nakledeyim... Ee, bu batılı mantalite çok hesapçı bir mantalite ee, sol beyin analitik hesap üzerine kurulu bir beyin e, yarısı sağ beyin yarısı ise sağ, yani beynimizin sağ yarısı ise daha manevi düşünce e, uzaysal düşünce ilhama açık sezgisel düşünce ile alakalı ee, bir yazar e, diyor ki biz sol beyni Sağ beynin emrine vermemiz gerekirken batı medeniyeti sağ beynin fonksiyonlarını baskılamış ve sağ beyni sol beynin emrine vermiştir. <gülüyor> Bunun sonucunda da fevkalade analitik, hep hesapçı, maddi <gülüyor> olana od odaklanan, görmediğine inanmayan, gaybın tesirini tamamen görmezden gelen materyalist bir medeniyet e, doğmuştur ö, diyor. Bunun örneklerine çok rastlarsınız toplumsal hayatta. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Ee, çok kıymetli bir hoca, benim arkadaşım. Psikiyatri aleminde bir dönem çok meşhurdu. Hatta biz Amerika Birleşik Devletleri'nde ortak panel yaptık. Önemli bir toplantıda filan. Neyse İstanbul'a davet etmiştim ben. Yedirdik, içirdik, gezdirdik. Biz Türk e, Müslüman e, konukseverliğini en iyi şekilde kendisine gösterdik. Kendisi de İran kökenli zaten. Ee, Amerikalı bir hoca. Neyse biz onunla bir, bir iki sene sonra Amerika'da bir kongrede tesadüf ettik. Ne yapıyorsun ne diyorsun gayet sıcak bir karşılama. Kahve kuyruğuna git hadi bir kahve içelim dedik. Tam kahveyi alacak baktım kendi parasını uzatıyor sadece. <gülüyor> Ben içimden diyor ki ...yahu bir kahve parası yani nedir bu yani bir, ama otomatik olarak öyle otomatik yani. olarak öyle ya yani onun doğrusu o kınamıyorum evet. ee, ama onun doğrusu o onun doğrusu evet. ben utandım mahcup oldum biz uzattık hemen e, parayı e, yani tek tek ödemeyelim diye ee, ah dedi çok teşekkür ederim niye verdiniz filan dedi şaşırdı filan ee, şimdi böyle bir şey var. ...aşırı... E, ...çıkar kollayıcı... Evet. ...ama bir başkası benim bahçeme girer de... E, ...benim üzümlerimi yer... E, ...benim bahçemi... E, ...destursuz girerek... ...efendim babanımı ...yıkar yok eder... <gülüyor> ...diye bir... E, ...hep böyle bir mesafe koyma, sınır koyma... Evet. ...hesabını ayrı tutma... E, ...hadisesi var... ...ben Kanada'dayken... E, ...bazı çiftler vardı mesela... ...çalıştığım hastanede... ...karı koca... ...giderler ve hesapları Ayır, ayrı ayrı ayırı ayırı giderler. Tabii. Ve onlar için çok rutin bir şeydir evet. bu. Yani burada bir tuhaflık yoktur. Bütçeleri ayrıdır, her şey ayrıdır. Bazı şeyleri, kalemleri ortak harcarlar. Evliyim harcanlar. ve şirket haline getirmişler yani. <gülüyor> ya yani orada bile acayip bir hesapçılık var. Ee, bizim kültürümüzde ise vericilik, fedakarlık. Anlayamıyorlar buraya baktıkları tabii, tabii. zaman. Ve yani irrasyonel buluyorlar. Tabii, bu mesela oruç tuttuğunuz zaman anlayamazlar. Niye derler ya niye yani aç kalıyorsun ki Evet <gülüyor> Değişik e, Bu e, batı medeniyeti e, Değişik e, Evet e, Hayatı Sabırla yaşamaktan Telaşsız yaşamaktan acele ettirmemekten e, Evet e, bahsettik e, Cenab-ı Hak Hepimizi vakti bereketli Kılabilenlerden eylesin Amin. Ne güzel Amin Haşim'in çok güzel bir sözü var ya hep okuyoruz burada Müslüman Saati makalesinden sık sık bahsediyoruz. Geçmiş saatler diyor. Zamanı etrafımızda lakayt bırakan dostlardı. Evet. Yani bizi sık boğaz etmeyen bir evet. zamanın içinde evet. yaşıyorduk. Evet. Biz şimdi ben bakıyorum hayatta en büyük üzüntü kaygı kaynaklarından bir tanesi sürekli bir yerlere yetişme telaşı. Ya rahat ol, aylak ol. Yani biraz vaktin bereketini e, yaşa. Çünkü insanın zihnine de hocam çok enteresan çalışmalar var. En üretken düşünceler aylak zamanlarda geliyor. Evet. Yani bir şey yapmaş, yapmazken, bir şeyin peşinde koşturmazken... Yani. ...tefekkür ederken, hayal kurarken... ...zihninizi böyle geniş bir okyanusta böyle bir, e, bir sandal gibi düşünün... Oraya bırakmışsınız. Bize küçük yelken takalım. Abi. Ah, bir de yelken <gülüyor> evet. takalım. Rüzgarlarına, ilham rüzgarlarına açıkken. Yani. Aynen öyle. Evet efendim. Evet, evet vakti bereketli kılanlardan olalım diyoruz. Ve e, bu seferki e, bu akşamki programımızı bitiriyoruz. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve değerli kardeşimiz Hikmet Yavuz eşlik ettiler. E, programda beraber olduk. E, hepinize gönül sadasından hayırlı akşamlar diliyoruz.